Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği onların da bizim hiçbir bilgimiz yok. Gayipleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın.